بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Ya yuḥyīna-kum wa huwa ya'minu taqūm wāhā qatūtihī wa lā tamūtunna illā wa antum muslimūn. Ammā ba'd fa-astaghl hadīth kitābillāhi wa alayhi wa sallam. değerli kardeşlerim, geçen hafta 45. konunun 96. dersini işlemiştik. Bugün 45. konudan alacağımız dersler. Konumuz geçen haftadan da geçen dersimizden de hatırlayacağınız üzere Bedevi Arapların aleyhisselatü vesselam ve ordusu tarafından üzerlerine gidilerek tabi bunlar hırsızlık ondan sonra eşkıyalık yapıyorlardı yol kesiyorlardı. Onların edeplendirilmesi onlara bir ders verilmesi ve Ebu Sufyan'la Uhud'da, Uhud savaşının bitiminde sözleşilen Bedir gazvesine aleyhissalâtu vesselâm'ın tekrar çıkması, ikinci Bedir oluyor bu, ama savaşılmadan geri dönülmesi, bununla ilgili e, olaylar anlatmıştık Sonra içkinin haramlığını, içkinin haramlığını ifade eden ayetlerin, nasların gelmesi ve örtü emrinin, kadınlara örtü emrinin gelmesine ilgili konuları görmüştük. Bugün onlardan, anlattığımız o konulardan çıkartılacak derslerden bahsedeceğiz. Dediğim gibi 45. konu ve 97. dersimizi göreceğiz. Birincisi kardeşlerim, hani ilk önce bahsetmiştik ya, aleyhissalatu vesselam, Medine'nin etrafını vurmaya çalışan, Eşkıyalik eden, yol kesen sahradaki insanlara bu eşkıyalara bir ders veriyor. Onlar zaten daha önce de bahsettiğim gibi kurraları biliyorsunuz bi'ru, ma'une ve raci hadiselerinde kurra yani hafız kimseleri dini tebliğ için Allah'ın dinini bilmeyen insanlara tebliğ etmek için giden kimseleri öldürmüşlerdi o bazı kabileler. Onların başında biliyorsunuz Beni Lahyan yani Lahyan oğulları diye geçen bir kabile de vardı. Yani bu eşkıyalı yapanların başı bu kabile kabiledendi. Bunlara bir ders veriyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte diyor ki müellif bu gibi durumlarda kuvvetin, gücün ortaya konulması sergilenmesi savaş meydanlarında özellikle düşmanın bakışları esnasında bu bir müstehaptır diyor. Yani bunun yapılması gerekiyor. Düşmanın bakışı, gözlerinin görmesi esnasında böyle bir yani kuvvetin özellikle büyüklenmenin sergilenmesi ortaya dökülmesi müstehaptır diyor. Evet. Evet. Bunun diyor bunun e, düşmanın kalbine korku salmada büyük bir tesiri ve etkisi vardı. Düşmanı adeta bu sarsacaktır. Allah azze ve celle e, bu hususta bunu bu konunun biraz da ribatla yani bazı bölgelerde nöbet tutma, düşman için mevzilenme, düşmana karşı hazırlıklı olma konusuyla alakalıdır, ribatla alakalıdır. Dolayısıyla aleyhissalatü ve sellem bu Araplara bedevi ama eşkıyalık yapan kimselere karşı onların memleketinde, onların yurdunda, onların kamp kurduğu e, böyle bir arada olduğu yerlere karşı ansızın yaptığı hucumlar ve saldırılar neticesinde daha önceda hatırlayacağınız üzere yani böyle korkarak ve dehşete kapılarak her türlü dağ yoluna, vadilere kaçabilecekler varsa oraya kaçmışlardı. Korkudan. Yine aleyhissalatü vesselam bunlarla işi bitirdikten sonra bu Arapları, Bedevileri, eşkıyaları bastırıp sindirdikten sonra bu sefer nereye geçmişti? Anlaşma üzere, sözleşme üzere Bedir eee Bedir tarafına ikinci bir Bedir harbi için ashabıyla birlikte çıkıyordu. Evet. Yine orada mevzilendi. Yine orada düşmanın kurilişi Ebu Süfyan ve ordusunu bekleyerek bir ribat yaptı. Yani bir mevzilendi, düşmana karşı hazır oldu. Dolayısıyla düşmana gücünü göstermiş oldu. Onlar da gelmeyince Allahu Teala onların kalbine korku salınca açlık ve susuzluğu daha doğrusu kıtlığı kuraklığı bahane ettiler ve biliyorsunuz geri döndüler. Ebu Sufyan ve ordusu. Aleyhissalatü vesselam ise ordusuyla beraber Medine'ye döndüğünde güç, kuvvet kazanmış bir şekilde döndü. Yani daha da fazla e, böyle kabul gördü. Eski konumlarına, şöhretlerine Uhud'dan sonra, Uhud'daki yenilgiden sonra tekrar ulaşmış oldular. Onun için diyor ki Allah Azze ve Celle Ali suresinde Ya yani, dina e, a isbiru, wasabiru, moraabiu ve taklaha lakommlhum. E iman dennar sabredin. E iman den sabredin Jaani din uzera sabrlu. Di di jer negettirme. Allah je i ta rasun da je i ta uzera. bi ćog še kapsaju. sabredin, Allah jelim da đhadad uzere. šma na kašše hadliklo Bunun gereğini yerine getirmek üzere sabırlı olun. Ve rabitu ve yine düşmana karşı mevzi mevzilenin. Hazır bir konuma gelin. Nöbet tutun. Nöbet tutun. Yani düşmanı bekleyin manasında. Bu rabitu ifadesini bazı kesimler rabita olarak yani yaptıkları şeyh şeyhine karşı veya herhangi bir kimseye karşı yapılan bir bağ yani onu düşünerek ibadet etme tefekkür etme zikretme kuya onun vesilesiyle Allah'a ulaşma olarak algılıyorlar şeyhlerini rabita ediyorlar. Bu son derece yanlıştır. Ayet-i Kerime'nin manası onların anladığı gibi değil, uzaktan yakından alakası yok. Hiç alakası yok. Rabitu, kelimesi, burada ribat bizatihi mevzilenip Düşmeden karşı hazırlıklı olmak demektir. Beklemek demek, gözetlemek. Bir hadiste, bir hadiste ribatın ne olduğunu, beklemenin ne olduğunu, aleyhissalâtu vesselâm başka bir ifadeyle açıklıyor. O da namazdan sonra bir, bir başka namazı beklemek yine ribattır diyor. Yani, bekleyecek, sevabın olmayacak. Budur. Yoksa, şeyhı düşünüp, Onu göz önüne getirip, onun suretini, onun şeklini, şemalini, tesbihini, takkesini ondan sonra vesaire bununla ibadet veya tefekkür veya düşünme, Allah'ı anma değil kesinlikle kast edile. Son derece yandır. Bundan Allah'a sığınıyoruz, böyle bir şey söz konusu değil. Buhare'de gelen Sel İbn Sa'd radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste aleyhissalatu vesselam bu ribatla ilgili Allah yolunda nöbet beklemek, mevzilenmek, düşmanı beklemekle ilgili bakın ne diyor. Allah yolunda bir günlük bir ribat, dünya ve üzerindeki şeylerin hepsinden hayırlıdır. Ve sizden birinin cennetteki kamçısı kadar, yani elindeki kamçı var ya kamçı, küçük bir sopa, hayvanını sürdüğü kamçı veyahutta kamçısı kadar bir yer, o kadarcık ince, küçük bir yer, dünya ve üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bir kulun Allah yolunda bir kerelik akşam yürüyüşü, bir kerelik sabah yürüyüşü yine dünya ve içerisindekilerden hayırlıdır diyor. Allah azze ve celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu amellerin zirve noktası olan cihada işte böyle teşvik ediyor. Amellerin zirve noktası cihadir yine e, sahih-i müslümde gelen bir hadiste bir günlük ve bir gecelik bir ribat yani Allah yolunda nöbet bekleme sınırlarda nöbet bekleme bir aylık oruçtan ve bir aylık gece ibadetinden daha hayırlıdır eğer nöbet bekleyen kimse o esnada ölürse onun üzerine yaptığı amel devam eder. Yaptığı amel caridir. Aynen nöbet tutuyormuş gibi devam eder. Öldüğünde. Ve rızkı da kendisine tekrar gönderilmeye devam eder. Ve fettandan emin olur. Yani kabir azabından emin olur demek. Peki ne demek rızkın, rızkının kendisine gönderilmeye devam edilmesi ne demek? Kendisine rızkı verilmeye devam eder. İşte bu alimler şöyle açıklıyorlar. Ayet-i Kerime diyor ya: "Lâ tahassebenellezîne qutilû Allah yolunda öldürülenleri ölüler saymayınız. Böyle bir şey zannetmeyin. Bel aksonlar diridirler, rahpleri katında rızıklandırılırlar. Onların nasıl rızıklandığını üstüne basa basa basa hadislerle açıklamıştım. Bizim anladığımız tarzda yani dünyaya gelip yemek yeme rızıklanma değil. Allahu Teala onlara ikram ediyor. Cennette rızık veriyor onlara. Cennette yediriyor, içiriyor. Fazlından, kereminden, lütfundan, ihsaninden. Allahu akbar. İşte böyle devam eder diyor. Yani bu hadis, bu ayetle bu şekilde tefsir edilmiş oluyor. E, Tirmizi'de yine sahih olarak gelen bir hadiste Allah yolunda bir günlük Bir günlük ribat nöbet bekleme bir aylık oruçtan ve bir aylık gece kıyamından daha iyidir. Her kim e, bu haldeyken ribat beklerken ölürse kabir fitnesinden korunur. Kabirim birçok fitnesi var biliyorsunuz ve bu, biz bunlardan hep Allah'a sığınıyoruz. Allahumme inni a'udhu bike min adabil gabr. <gülüyor> Habirin azabından Allah'a sığınıyoruz. Ama bunlar için otomatikmen korunma gelecek. Onlar öyle bir e, sıkıntıya duğuçar olmayacaklar. Ve ameli de kıyamet gününe kadar artar diyor. Bir başka hadiste, Tabarani'de şahidi olan bir hadiste, bir aylık bir ribat, bir aylık bir e, nöbet tutma Allah yolunda senenin tamamını dehir dehir senenin tamamını oruç tutmaktan daha hayırlıdır. Her kim Allah yolunda nöbet tutarken ölürse büyük korkudan emin olur. Büyük korku ateş azabından bir diye açıklanmış. İkincisi de ikinci sure üflemeden. İkinci sura üflendiği zaman çok büyük bir korku meydana gelecek ki bu kimseler bundan emin olacaklar. Korkmayacaklar demek yani. Ve rızkı da cennetten kendisine gelmeye devam edecek. Kendisine verilmeye devam eder diyor. Aynı şekilde kendisine nöbet tutan kimsenin hani o öl, o halde öldü ya nöbet tutan kimsenin ecri de yazılmaya devam eder diyor. Hatta Allahu Teala kendisini diriltinceye kadar. Subhanallah. Vallahi çok büyük bir çok büyük bir müjde bu. Nöbet tutanlar için ama şurası çok önemli gerçekten Allah yolunda nöbet ve o niyetle nöbet Allah için tutulan bir nöbet Allah yolunda tutulan ve sırf kalbini muhlis ihlas sahibi kılmış bir şekilde yani şirkten arındırmış riyadan arındırmış gösterişten arındırmış makamdan mevkiden işitilmekten şöhret olmaktan daha doğrusu arındırmış bir şekilde tutulan nöbetin mukafatı bu Allah Azze ve nöbet tutan kardeşlerimizle, hangi, nerede olursa olsun Müslümanlardan, bu e, niyeti versin. Bu halis niyeti onlara versin. biz de öyle bir şeyle karşılaşırsa, Allah Azze bize de bu hususta sebahat etsin. Bu hadisin müjdesine nail olmayı nasip etsin. İkinci alacağımız konu. İçki haramdır. İçki haram. İçmesi haram. Satması haram. Taşıması haram bir yerden bir yere yine nakli haram ve her e, sarhoşluk veren şey haram. Kullu muskirin haramun diyor. Aleyhisselatu vesselam. Yani insanlar sadece şarabın haram kılındığını anlıyor bazen. Çünkü ona gelmiştir e, ayet-i kerime. Onun hakkında gelmiştir diyor. E, Sübhanallah kesinlikle böyle değildir. Bizzatihi aleyhisselatu vesselam Her sarhoşluk veren, insanı sarhoş eden, aklını başından alan şeyin hatta azı da haramdır çoğu da. Sarhoşluk etmese de. Bir başka ifadeyle çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır diyor. Onun için buralarda kayıtarma, kaypaklık olmaz yani. İnsanlar buralarda hiçbir şekilde yol bulamazlar. Evet. İslam içkinin haramlığını kesin böyle ikrar etmiştir, yerleştirmiştir. Özellikle e, tedriciyen, daha önce bahsetmiştim geçen hafta konularda, e, yani peyderpey, derece derece, aşama aşama ki onun günahından tam olarak kurtulsun insanlar diye. Sonra da Allah Azze ve Celle e, kesin emrini indiriyor. Ama bundan önce içkide bir menfaat, bir fayda olduğunu da yine söylüyor, ispat ediyor ayet kelimelerde. Lakin zararının, zararının daha fazla olduğunu dolayısıyla e, bunda bu, bu sebeple de ebediyen haramlığını Allah azze ve celle e, yerleştiriyor. Yani içkiyi helalken harama çeviriyor. Hem de ebedi bir haramlıkla harama çeviriyor. Bakara suresinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle daha önce okumuştuk. İlk gelen ayetlerden birisi içkiyle ilgili. Bu ayet kerelerde özellikle insanları düşünmeye, düşünmeye ve muhakeme etmeye çağırıyor. Davet ediyor adeta. Diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنَ الْخَمْرُ Sana içki ve kumardan sorarlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki onda büyük bir günah var ve insanlar içerisinde menfaatler yani faydalar vardır Ve ismuhuma ekberu min naf'ihima. Her ikisinin içkinin de kumarında günahı faydasından daha büyüktür. Ve yeselunuke ma yunfikun ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. Kulul af. De ki fazla olan yani kendinize, ahlineze Çocuğunuza, çocuğunuza harcadığınızın dışında fazla olan şeyi infak edin. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki, umur ki ne yaparsınız? Düşünürsünüz. Yani bunun hakkında muhakeme edersiniz, akledersiniz. Neden böyle olduğuna dair. Hafızı ve Ketir rahmetullah aleyh tefsirinde diyor ki, bu ayet-i kerimede içki ve kumarın günahı dindedir. Faydası ise dünyadadır. Günahı dini hususta ama faydaları dünyevidir. Yani kişi içki içtiği zaman bedeninde bir fayda hasıl olabilir. Hazmı kolaylaştırabilir. Ondan sonra fazlalık şeyler kendisinden gidebilir çıkabilir ve <gülüyor> zihnin bir kısmını güçlendirebilir. Ve eğlendirici bir takım böyle e, eğlendirici, e, hoş vakit geçirici bir takım şeylerin lezzetini hissedebilir. Bunlar dünyevi menfaatlerdir. Ama buna rağmen Allah azze ve celle "Rijsun min amil-i şeytan" dedi. Sonatı ikermedi şeytanın işinden bir pislik peçteni buhu ondan sakının la'allekum tuflihun umanur ki felaha erersin bunlar dünya menfaati yani içki içenlerin elde ettiği menfaat bu ama kazandıkları ne? çok büyük bir günah hadisleri okuyacağım inşallah bununla ilgili ne kadar büyük günah kazanılıyor şimdi birazdan onları söyleyeceğim Aynı şekilde içkinin kendisi haram olduğu gibi satışı da, onun bedelinden elde edilecek bir fayda da yine haram kılınmıştır. Yani e, bir takım kimseler kumar yoluyla mesela bazı malları toplarlar, kendileri ve ailelerini bununla faydalandırırlar. Bu da aynı şekilde <gülüyor> haramdır hiçbir zaman e, bunların menfaati sağladığı fayda içkiden ve kumardan elde edilecek faydalar asla asla ve kata denk olamaz. Yani dini, dini günahının e, seviyesine asla erişemez. Çünkü, çünkü dini anlamda e, günahı çok çok büyüktür. Yani zararı çok çok daha büyüktür. Dolayısıyla bunlardan sakınmak gerekiyor. Aklı ve dini bu ikisi iptal ediyor. İptal. Bir hadis var. Geçmiş dönemde yaşamış insanlardan birisi çok ibadet eden birisi, abid birisi. Bir tane de kadın onu elde etmek istiyor. Fahişe bir kadın. Kadın hizmetçisini gönderiyor adama. Diyor ki şahitlik için gelebilir misin? Adam da kabul ediyor. Adam abi salif bir insan. Kabul ediyor. Hizmetçiyle birlikte, hizmetçiyle birlikte içeriye giriyorlar. Kadının bulunduğu yere. Birkaç kapıdan geçince bütün kapılar kapanıyor. Bakıyor adam yani hadisten anlatılmak istenen çaresiz. Yapılacak bir şey yok. Kadın üç tane şeyden birini yapmasını söylüyor. Yani ondan üçünden birini yapacak. Kadın yanında bir tane çocuk var. Diyor ki ya benimle beraber olursun kadının asıl maksadı da o adamı elde etmek. Çok affedersiniz. Onunla birlikte olmak. Ya benimle birlikte olursun. Ya şu çocuğu öldürürsün. Yahut da içki içersin Adam içki içmeyi tercih ediyor. Çünkü onu günahların en hafifi sayıyor. O üçten en hafifi sayıyor. Oysa ki aleyhisselatu vesselam Ummul habaif bir başka rivayette Ummul fevahiş İçki Elhamu İçki kötülüklerin anasıdır. Fuhşiyatların anasıdır diyor. Ve adam nihayetinde içiyor ve Hem çocuğu öldürüyor, hem kadından zina ediyor. Allahu ekber, sübhanallah. İşte bu yeter. Bu yeter de artar bile içkinin ne kadar kötü olduğuna dair. Ama daha dehşet hadisler gelecek. Onları da söyleyelim inşallah. Kesin haramlığı ile ilgili ayete gelince kardeşlerim ya yelletine amenu innamel khamru vel meysuru vel ensamu vel ezlamu recisun min amelis şeytani fejtenibuhu leallekum tukluhun. Ey eman edenler içki, kumar, e, dikili putlar ve fal okları bunların hepsi şeytanın amelinden bir pisliktir. Sakının sakının bunlardan umulur ki felaha diyor. Kurtubi. Rahimehullah, tefsircilerden bir tanesi. Buradaki sakınma, feci tenibuh ifadesi diyor, bütün yönlerden, bütün yönleriyle sakınmayı gerektirir. Her bir şekilde, mutlak manada sakınmak gerekiyor. Yani, içmekten, satmaktan, dönüştürmekten, tedavi olmaktan. Ki bir hadiste haramla tedavi olunmaz. Haramla tedavi olunmaz diyor. Aleyhissalatu vesselam. Her yöle sakınmak gerekiyor. Sahih-i Müslüm'de gelen Ebine Abbas radiyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste bir adam aleyhissalatu vesselama bir kap içerisinde bir içki hediye ediyor bakın içki. Yani şimdi bize bırakın içkiyi mesela onun daha aşağısında Allah Azze ve Celle müptel, öncelikle müptela olanları kurtarsın sigara ikram edilse biz hakaret sayarız kendimize sigara ikram edilse aleyhisselatu vesselama içki hediye ediliyor diyor ki aleyhisselatu vesselam sen diyor Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun hayır diyor adam sonra biriyle fısır fısır bir şey konuşuyor sessizce fısır fısır konuşuyor Diyor ki ne konuştun onunla? Aleyhisselatü Vesselam gizli gizli ne konuştun diyor. İçkiyi satmasını söyledim diyor. Hani haram ya, bari satıp bari. <gülüyor> Sübhanallah. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle içilmesini haram ettiği şeyin satımını da haram kıldı diyor. Yani böyle terbiye ediyor, mürabbi. Ya kafasına vurmuyor, sen ne yapıyorsun demiyor. Adam bilmiyor çünkü. E bilmemek. Yani cehalet mazaret, Hemen orada e, sahabelerine götürün bunu. Vurun. Ondan sonra hadi uygulayın. Veyahut da sen ne yaptın diye ağzına gelen hakaretsi saymıyor. Rahmetel lillalemin. Elhamdülillah. Ve onun terbiyesinden geçen insanlar da hep ona itaat ediyorlar. O kadar itaat ki. Geçen hafta da söylediğim gibi içki Emir geldiği zaman hepsi sokaklara döküyor. Medine'nin sokakları içki aktı diyor allah Ekber. Allah bize öyle itaat nasip etsin. Kalpten, gönülden. Eğer diyor bu içkide bir menfaat, bir fayda olsaydı aleyhissalatu vesselam ümmetine bunu emrederdi. Tıpkı neydi olduğu gibi ölmüş, leş konumundaki bir koyunun derisi tabaklandığı zaman işlendiği zaman yani o kullanılabilir. Bu caizdir. Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar böyle bir şeyi. Soruyorlar. Siz onun diyor derisini alsaydınız ya diyor. Böyle bir e, sahabenin bir tanesinin koyunu vefa, şey, ölünce koyunu ölünce leş konumunda işte. Yani şey yapamıyorlar, kesemiyorlar, ölmüş bir durumda. Alisin vesselam da onu derisini alsaydınız, tabaklasaydınız ve onunla faydalansaydınız ya diyor. Dolayısıyla bu hadis ölmüş bir hayvanın derisi tabaklandığı zaman, işlendiği zaman kullanılabilir caiz. Eğer diyor bunun gibi bir fayda olsaydı Aleyhisselatu vesselam mutlaka onu açıklardı. Mesela tedavi hususunda ve başka şeyler hususunda. İçkide bir fayda olsaydı. Ama yok böyle bir şey. Evet. Kardeşlerim, sahih hadislerde bunu, bu içkinin kullanılması, içerek veya herhangi bir şekilde, bununla muamele, bununla alışveriş hususunda lanet gelmiştir. Hem de on şeye. Bakın hadiste şöyle geliyor. Ahmet İbni Hanbel'de. Sahih bir senetle, İbn Abbas'tan radiyallahu aleyhi ve Cibril bana geldi ve dedi ki Ey Muhammed! Allah Azze ve Celle içkiye, onu yapana yaptırana içene, taşiyana kendisi için taşıltılana ondan sonra satana satın alana içirene yani kadehlere doldurana ve Onu içtirene, yani ısmarlayana demek, bizim anlayacağımız. Bunlar hepsini lanet etti diyor. Allahu akbar. Yine, bu sayı hadislerde, bakın içkiyle ilgili, içkiye devam etmek, sürekli içki içmekle ilgili neler geliyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Mucemel Efsat'ta geliyor hadis ve sahih bir hadis. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Kızılay diye bir kurum var. Orada yazılı olan ibarene eskiden vardı şu anda göremiyoruz da. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Çocukken okurdum ben onu. Ya bu ne demek diye. Bu hadisten alınmadı. Vallahi hadisten, aleyhissalatu vesselamın sözlerinden, ondan önce ayetlerden tabii ki. Bu sözlerden alınacak o kadar çok şey var ki. Yani altına hadis yazmasalar bu sözlere böyle parça parça assalar bir kenarlara insanların gözüne gözükecek şekilde, okuyacak şekilde ne, ne kadar çok istifade edilir. İçki bütün kötülüklerine anasıdır. Ha, bu hadis. Sonra öğrendik ki biz bu hadismiş yani. Onun bir hadis olduğunu bilmiyorduk. Normal bir söz gibiydi. Ama hadis hadislerin ise insanların üzerinde, önce ayetlerin sonra hadislerin insanlar üzerinde bir tesiri vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın kelamında var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih kelamında nur vardır. Nur. O nur Allah'ın lütfettiği kimselerin kalbine ulaşır ve ona hidayet eder. Onun için Allah Azze ve Celle Resulü'nü tebliğ için gönderiyor. Birilerine Bunu ulaştırması için. Ulaştığı anda o da kabul ettiğinde, hidayete tabi olduğunda onu ne yapacaktı Yasaksa bırakacaktır. Emredilen bir şeyse gücü nispetinde yapacaktı Evet. İçkik bütün kötülüklerin anasıdır. Her kim onu içerse 40 gün namazı Allahu Akbar kabul edilmez diyor. Kırk gün namazı kabul edilmiyor. Eğer bu şekilde ölürse karnında içki olduğu halde cahili elime üzere ölmüş ne demek bu şimdi? 40 gün namazı kabul edilmez. Yani 40 gün boyunca o damarlarında, vücudunda geziniyor Geziniyor o içki. O halde. Peki 40 gün namazı kabul edilmez ne demek? Eğer ki bu adam hem içki içiyor, hem de namaza devam ediyor. Tövbe de etmiyor ise. Ben hem içerim arkadaş, hem de namazımı yıkılarım diyen berduşlar oluyor bazen. Zekeriya Beyazlar. Artık kimse. ismi bizim için önemli değil. Bu insanlar namazı kabul edilmez. Ama şu yönüyle. Burada alimler diyor ki sevabını alamazlar. Üzerinden vücubiyeti düşen namazın vücubiyeti düşer, sevabını elde edemezler. Eğer bir insan eskaza bir galayana geldi de içki içtiyse onun da 40 gün namazı kabul edilmez. Ama tövbe ederse, bir daha ona dönmezse artık Namazı kabul edilir. Hem tövbesi kabul edilir hem de namazı eee de düşer. Ç e, namazının vacibiyetini yerine getirmiş, düşmüş olur. Sevabını da elde eder. Önemli olan tövbe etmek, bir daha da geriye dönmemek. Ama hem içerim hem de kılarım derse işte onun hükmü budur. Namazı 40 gün boyunca kabul edilmez diyor. Sevabından bir şey elde edemez. Ne kaldı geriye ya? sevabını alamadıktan sonra ne kalıyor? Olay bu. Burada kast edilen bu. Bir başka hadiste Elhamur'u ummul fevahiş yani fuhşiyatların, ahlaksız olan şeylerin anasıdır. Çünkü az önce söyledik bir hadis anlattı bir kısa anlattı Bu. Ve büyük günahların en büyüğüdü her kim onu içerse, bak bak hadisin devamına dikkat edin. Annesinin Teyzesinin ve Allahu akbar halasının üzerine vaki olur. Onlarla birlikte olur. Onlarla birlikte cima eder demek. Allahu akbar. Yani ne demek biliyor musun? Onu içtiği zaman o kimseleri annesini, halasını, teyzesini eşi zanneder. Bu, bu demek. Ne'udu billah. Allah'tan afiyet diliyoruz. Allah'tan selamet diliyoruz. Bu afetten dolayı, bakın bu dünyadakiler daha. İçkinin dünyada açtığı yaralar, afetler, belalar. Düşünsene, böyle bir şey tasavvur etsene ya. Allahu akbar. Korkunç bir şey yani. Bir başka hadis, nesliği de geliyor. Anaya ve bayağı isyan eden kimse hovuculuk laf alıp götüren taşıyan kimse ve içkiye devam eden kimse cennete giremez. Bir başka ifadeyle de eee devamlı zina ile iştigal eden kimse yine cennete giremez diyor. Bu rivayette başka bir hadiste geliyor. Allah Teala ve Celle kardeşlerim içkiyi şirkle birlikte zikrediyor. Şirk. Yani müşriklerin amellerinden olduğunu göstermek için içkiyi şirkle birlikte zikrediyor. Ve putlara, faloklarına beraber yani bahsederken bunlarla birlikte bahsediyor. Bu ensab denen ayet-i az önce e, okuduğum Maide suresinin ayet kerimesinde geçen ensab Bunlar dikili putlar. Taşlar yani. Kabe'nin etrafındaki taşlar. Cahiliyede insanlar bunu tazim ediyorlar bu putları ve onlara kurbanlar kesiyorlar. Kurbanlar adıyorlar. Bunlar işte Eslam denilen putlar. Bir de Ezlam var. Bunlar da falokları. Cahiliyede cahili, cahil Araplar o dönemde. Bugün de birçok insan bunun aynısını yapıyor. Arap olsun, Türk olsun, başka biri olsun. Hiç fark etmez. O bu fal okları varmış. Üç tane e, tahtadan, düzgün tahtadan bir e, böyle kura e, çekerek yani bir, bir, düzgün hale getiriyorlar o tahtayı bir çubuk yani çubuk diyelim. Ondan sonra onun üzerine bir tanesinin üzerine Rabbim bu e, bana bunu emretti diye yazıyor. Emrani Rabbiy diye. Rabbim bunu bana emretti. Ötekinin üzerine de Rabbim bunu benden yasakladı diye yazıyor, ondan sonra öbüründe boş bırakıyor, 3 tane. Sonra kura çekiyorlar. Yani bir şey yapacağı zaman tamam mı kura çekiyor. Eğer e, çektiği çubuk, o tahtadan yapılma çubuk, üzerinde Rabbim bunu bana emretti diye çıkarsa e, o yapmak istediği şeyi yapıyor. Yasakladı diye çıkarsa yapmıyorlar. Boş çıkarsa ne yapıyorlar? tekrar eviriyorlar, çeviriyorlar. Ondan sonra <gülüyor> tekrar bir daha kura çekiyorlar. O ikisinden biri çek, e, çıkana kadar demek ki kura çekmeye devam ediyorlar. Şans oyunu işte. Şans oyunu. Bugünkü piyangoların ve benzeri e, çekilişlerin yapıldığı şeyler. Ve buna benzer daha neler? Neler? Böyle şans oyunu işte. Allah Azze ve Celle bunun bir pislik olduğunu düşünüyorlar pislik olduğunu açıklıyor. ifade ediyor. Recisun min ameli şeytan. Şeytanın amelinden bir pisliktir. Habis yani. Kötü bir şey. Bir başka hadiste kardeşlerim İbn-i gelen Ahmet'te rivayet edilir hadis. içkiye devam eden kimse içkiye devam eden kimse Allahu u Teala ile karşılaşırsa yani içkili olduğu halde böyle ölür de Allah Azze ve Celle ile karşılaşırsa tıpkı puta ibadet eden kimse gibi diyor. Yani hem Allah Azze ve Celle putlara ibadet eden kimselerle, daha doğrusu putlarla, şans oklarıyla birlikte zikrediyor içkiyi. Aleyhissalatü vesselam da içkiye devam ederek ölen kimsenin tıpkı puta ibadet eden kimse gibi olduğunu söylüyor. Ne kadar büyük bir şey. İçkiyle şirkin irtibatı, bağlantısı diyor, müşrik bir kimse taşa taşa ibadet eder. Taşlara, putlara. İçkiye devamlı devam eden kimse, devamlı içki içen kimse de bardağa ibadet eder. Diyor. Kadehe yani, kadehe. Her ikisi, her ikisi de ibadeti Allah'tan başkasına yapmış. Allah'tan başkasına boyun eğmiştir diyor. Allahu Ekber. Bir başka yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi, sihir ve sıla-i rahimi kesmekle birlikte zikrediyor. Ve onların cennete giremeyeceğini haber veriyor. Buyuruyor ki İbn Hibban'a geliyor sahih bir hadis. Cennete içkiyi devam eden kimse giremez. Sihre inanan, büyüye inanan kimse giremez ve sıla rahim'i kesen kimse de giremez. Allahu ekber. Naudzubillah. Bunlardan kardeşlerim bu pislikten Allah'a sığınıyoruz. Bunu içmekten, almaktan, satmaktan, bununla iştigal etmekten. Buna ufacık dahi bulaşmaktan Allah'a sığınıyoruz. Bunlar Bunlarla iştigal eden kimselerle beraber olup onlarla beraber oturmaktan da Allah'a sığınıyordu. Benim daha önceki çalıştığım meslekte biz bunlarla muhatap oluyorduk. Yani içkili sofralar kuruyor insanlar ve diğer içki içmeyenleri mecbur ediyorlardı orada. Hayır gidemeyiz böyle bir yere. Gidilmez. Neden? Bununla ilgili hadisi özellikle çıkardım buraya not aldım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men kani billahi vel yevmil ahiri felayakud felayakud ala maidetin yeşrabu aleyha evyudaru aleyha hamru Evet. Her kim Allah'a ve ahiret günde iman ediyorsa içerisinde içkinin dolaştığı yahut da içkinin içildiği sofraya oturmasın. İçer, oturamayız. İçmesen bile o sofrada bulunamazsın. Sofra ister küçük olsun, ister opuzun olsun. Ne kadar olursa olsun. Ben yanından uzağım yok. Orada olduğu sürece biz oraya oturamayız. Kim diyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa oturmasın diyor. Evet. Üçüncü elde edeceğimiz ders geçen haftaki konulardan Kadın için e, örtü, şerri örtü, bir öncelikle bir fıtrattır yani. Fıtrattan geliyor. Allah Azze ve Celle, insan ve cin şeytanlardan bu genç kızları, kadınları korur. Bu örtüyle. Buyuruyor ki Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle, hani örtüyle ilgili inen ayetler, Bunlardan biri de ya yuhannadi kul li al ve mu'minina yudnina min jalabibihin. Dhalika adna an yurafna wa la yudayen. ve, eşlerine, ve söyle, uzun cilba, Uzun, baştan şöyle örtülen şu vücudun tamamını örten dış örtüdür. Dış. Baştan itibaren örten dış örtü. Geniş, bol örtü. Bu diş örtülerini cilbaplarının üzerlerine alsınlar. Zalike yurafne. Bu onların tanınması için. Allah'u akbarat. Neye karşı tanınacağım? Yani bunlar mü'min kadınlar. Bunlar iffetli kadınlar. Bunlar namusunu koruyan. Bunlar çekinen edepli, hayalı salihe kadınlar diye bilinsin. Diye. Bak bak parka bak yani. Örtünen kadın böyle olmuş oluyor. En yuğraf ne? Arkasından felayü üveyin. Eziyet edilmemesi için. Yani kadın örtüsünü aldığında, kuşandığında tam tesettüreni. Yani İslam'ın öngördüğü bir tesettürü giy, tesettüre büründüğünde, giydiğinde dar olmayan, şeffaf olmayan, bol olan, cicili bujulu, boncuklu, jılanlı olmayan, sade renkli. İlla siyah demiyoruz yani. Sade renkli, renkli ve tamamen örten olduğunda onlar tanınırlar. Bunlar iffetli, namuslu, dindar, mütedeyyin, mütedeyyin bir kadın. Dindar bir kadın. Muhafazakar bir kadın. Adını ne korsan ko Ve onlara eziyet edilmez. Onlara sıkıntı verilmez. Çok nadirdir. Binde birdir yani. Allah çok bağışlayan ve rahmet sahibidir. Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Ömer radıyallahu an Ömer ibni Hattab radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadınları kadınlarını ört onları perdele derdi diyor. Aleyhisselatü Vesselam tabii örtü emri gelmeden bunu yapmıyor ve daha örtü emri gelmeden Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri de affedersiniz ihtiyaç için dışarıya çıkıyorlar o zamanlar daha tam böyle tuvaletler evlerin bitişinde yapılmadığı için dışarıya çıkılıyordu geceleri dışarıya çıkıyorlar. Bir gün Sevde binti Zem'a rad e, radiyallahu anha aleyhissalatü vesselam'ın eşlerinden birisi ki bu uzun boylu bir kadın dışarıya çıkıyor. Ömer ibni hatta bunu görünce oturduğu yerden ona diyor ki Sev, ey Sevde seni tanıdık diyor. Yani e, onu o şekilde dışarıya çıkmasını bilindik bir vaziyette dışarıya çıkmasını tenkit etmiş oluyor. Bu da Ömer radıyallahu anh'ın örtüye olan düşkünlüğü. Yani örtünün gelmesini istiyor, arzuluyor. Ömer radıyallahu anh'ın istediği, arzuladığı şeylerden biri de bu. Daha birçok şey var. Ömer radıyallahu anh istediği, temenni ettiği birçok şey var. Onlar sırası geldiği sayarız. Onlardan biri de işte örtünün gelmesini istiyor. Ve istediği şekilde de örtü emri geliyor. Ne zaman? Zeynep binti Cahşi radıyallahu anhanın evliliği esnasında. O hadisi onunla ilgili hadisleri anlatmıştım size. Hatta birinde sahibi rivayetle gelen hadiste bir gün Ayşe radıyallahu anha eşlerinden ve Hatta bir tanesi bir kabın içerisinde aleyhissalatü vesselam ile birlikte yemek yerken Ömer ibn Khattab radıyallahu anh uğruyor. Aleyhissalatü vesselam da onu çağırıyor. Birlikte yemek yerken eli o eşlerinden birinin eline dokununca diyor ki ah diyor ya ah yani eli yanmış gibi hissediyor böyle sanki. Öyle bir ses çıkar ah ah diyor. Keşke bana diyor bu konuda sizin hakkınızda itaat edilse diyor Bak temenni diyor. Sizin hakkınızda sizin hakkınızda itaat edilse sizi hiçbir göz görmezdi diyor. Ondan sonra ayetin diyor zaten. Hicab ayeti. Ömer radıyallahu anh temenni ediyor. İstiyor bunu yani. Evet. Kardeşlerim Allah'ın e, fıtrat yaptığı şey kadınların örtülü olması. Gençlerden bir tanesi, erkeklerden birisi, örtüsüne dikkat etmeyen, özen göstermeyen ve vücudunun bir kısmı açılan, örtüsünün bir kısmı açılan gençlere veya orta yaşlılara, fark etmez, uğradığı zaman, bunun yanından geçtiği zaman ne olacak? O gençler onu tasavvur edecek, düşünmeye başlayacaklar. O kadın, bu şekilde örtüsüne dikkat etmeyen, açık saçık dolaşan kadın... Onların zihinlerini bulandırmış olacak. Vücudunu çok affedersiniz, onların nazarına, onların fikrine, kalbine sergilemiş olacak yani. Allahu akbar. Ama böyle yapmayan bir kimse özellikle ihtiyaç olmadığında çıkmayan, çıktığı zaman örtüsüne azami dikkat eden, eden hiçbir koku sürünmeden çıkan, hiçbir şeyi hiçbir şeyi izhar etmeyen, göstermeyen, özellikle fitne zamanında da yüzünü de kapatan kadınlar, böyle yapan kadınlar korunurlar. Çünkü fıtrat onlara saygı göstermeye gerektirir. Genç olsun, orta yaşlı olsun, böyle bürünmüş, üstünü kapatmış, her sesiyle tam mükemmel örtünen kimselere fıtrat, genç de olsa, orta yaşlı da olsa ona saygı gösterir ya ona saygı gösterir tazim eder, örtülü diyor dindar diye, kaçınır şöyle kenara çekilir ama tam tersi olanlara döner döner bakar, döner döner bir daha bakar o kadın hem kendisini günaha sokuyor hem de karşıdaki genci günaha sokuyor birçok hadisler var bu hususta zina etmiş gibidir diyor ya subhanallah hele bir de koku sürünerek çıktığında ne kadar çok büyük tehditler var bu hususta. Bazı hanımlar, bazı bacılar, kadınlar namaz kılıyorlar. Güzel. Namaz kılarken örtünüyor ama dışarı çıktığı zaman açılıyor. Şimdi bu bacılara bir nasihatım var benim. Sizler namaz kılan örtülü tam tesettür halindeki bayanları, hanımları gördüğünüzde bunlar namazda da örtülü kılıyorlar, namazın dışında da zaten tam tesettür örtünüyorlar Bunları evinde veya camide başı açık kolları açık, bacakları kısa bir şekilde namaz kıl, kıl, kılarken görseniz ne yaparsınız? Ne dersiniz Allah aşkına? Yani bu, bunu özellikle sesimi duyacak kimseler için soruyorum hanım kardeşlere. Ne yapar insan ya? E böyle bir şey olur mu? Örtülü kadınlar örtüsüz namaz kılabilir. Bunu hiçbir fıtrat kabul etmez. Gülerler adamı. Ne yapıyorsun sen derler. E o zaman örtüsüz, örtü takınmayan kadınlar mescitte namaz esnasında örtünüyorsa neden dışarıda örtünün? Umre'ye gittiğinde bu kadınlar umre'ye gittiğinde örtüsüz dolaşabiliyorlar mı? Örtüsüz tavaf, örtüsüz say, örtüsüz hac, örtüsüz umre yapabilirler mi? Allah'a Allah okuver. Mümkün değil. Kendileri bir kere buna lazım olmazlar. Peki camide cenaze namazında, mezarlıkta her taraflarını örtüyorlar ya ölülere niye örtüyorsunuz ki? dirileri örteceksin Allah azze ve celle'ye namaz kılarken de örtünüyor, tamam ne işin örtünüyor ama? ibadet olduğu için ibadet olduğu için onun dışındaki örtü insanlara, fitneye fuhşiyata, zinaya sebep olmamak için örteceksin bunu böyle algılamak gerekiyor Allah'tan korksun. Böyle yapan insanlar Allah'tan korksunlar. Evet namazın sevabı ayrıdır. Örtünün günahı örtüsüzlüğün daha doğrusu örtünmemenin günahı ayrı ama çok büyük günahı var. Yani kişi namazdan elde ettiği sevabı örtüsüz dolaşarak eksiltiyordur. Çok büyük günahlar kazanıyordur. Yani elde ettiği şeyleri artıları eksiltmeye başlıyor. Ve nasıl namaz kılıyor da bu namaz özellikle bilenler için söylüyorum bu namaz o kadını fuhşiyattan ve münkerden alıkoymuyor. <tih interconnectik> İnnes salaten tenha'anil fahşâ vel münker Muhakkak namaz insanı fuhşiyattan kötü işlerden ve münkerden alıkoyun. Alıkor, engelle. Bunların yaptığı münker ve fuhşiyat nice insanları böyle görüyor. Allahu Teala onlara bilinç versin. Eğer cahaletten yapıyorlarsa Allahu Teala onlara öğretsin. Ama bilerek yapıyorlarsa vallahi çok büyük bir günah işliyorlar ve toplumu buna alıştırıyorlar. Buna sebep olan hocalar da aynen bunların günahından alıyor. Bunlar da Allah'tan korksunlar. Allah'a rucu etsinler ve tövbe etsinler. Hiçbir zaman örtü ve Kadının örtüsüyle namaz birbirinden ayrılmaz. İmandan sonra ilk yapılacak iş namazdır erkekler ve kadınlar için. Kadınlar için ay ayrıca bir de kadınlar için ayrıca bir de ne vardır? Namazla birlikte örtüdü. İffetini korumadı. Ya hiç gördü mü insan? Hiç rastladı mı Avrupa'da e, Hristiyanlıktan, Yahudilikten herhangi bir dinden İslam'a girmiş Namaz kılan ama açık saçık dolaşan. Var mı böyle bir şey ya? Yok. Benim bildiğim zanlı kanaatim, zanlı galibimce yok böyle bir şey. Çünkü onlar çok daha samimi oluyorlar. Tamamen bürünüyorlar. Vallahi bu kadınlar örtülürlerse kendi nefislerini koruyacaklar önce. Namuslarını koruyacaklar. Ondan sonra da erkekleri koruyacaklar. Erkekleri Allah Azze ve Celle bize ve kadınlarımıza basiret versin. Nesillerimize basiret versin. Bunu anlamayı nasip etsin. Amin. Evet. Son konuyu da kısaca söyleyelim, geçelim. Dördüncüsü, velime gelmeyi sünnettir ve vaciptir. Hani aleyhissalatü vesselam, eşleri Zeynep binti Cahş radiyallahu anha ile evlendiği zaman bir velime yemeği veriyor. Velime yemeği kardeşlerim hemen zifafın arkasında yani evlilikten zifaftan sonra ne dediğimi anlıyorsunuz. Verilen bir yemektir. Aleyhisselatü vesselam zifafa girdikten sonra çıkar ertesi gün hanımlarına selam verir onlara dua eder ve hemen velime yemeği verilmiş. Ee, bu da hem sünnet hem de vacip. Ee, katılması daha doğrusu katınılması vacip. Davetlerde hüküm hüküm Müslüman Müslüman üzerindeki haklarından biri de davet ettiği zaman icabet etmektir. Ama velime yemeği vaciptir. Münker olmadığı zaman, Allah'a isyan, bu müzik türü şeyler olmazsa içki ve benzeri yani e, kadın erkek karışıklığı olmazsa vaciptir, mutlaka katanilması gerekiyor. Velime yemeğine, yani düğün yemeğine. Ve düğünde en önemli olay, yemektir. Düğünde en önemli olay, fakir, zengin, ayırt etmeksizin güzel bir yemek yedireceksin. Bu. Ondan sonra da insanların duasını anlayacaksın. Almasan da zaten Allah seni e, bununla, bununla bereketlendirecektir. Sevaplandıracaktır inşallah. Niyet halis olduğu sürece. Buna işaret eden hadisi söyleyelim ve kapatalım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sizden birisi e, velime yemeğine, düğün yemeğine çağrıldığı zaman yemeğe gitsin. Her kim davete icabet etmezse Allah'a ve Rasulüne isyan etmiştir. Yani, alimlerden bir kısmı. Şeyh Kalbani Rahmetullah ve Emsali. Düğün yemeği işte bu hadisten dolayı bu hadis yani isyanı gerektiriyorsa bir şey diyor. Demek ki onu Ee, isyan etmeyip yapmak vaciptir demek Evet. Allah Azze ve Celle e, düğünlerimizi sünnete uygun yapan, sünnete uygun velime yemeği veren her türlü <gülüyor> Hristiyanların, Yahudilerin ve toplumun adetinden uzak, sade Allah için düğün yapanlardan eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuza bu hususta pasiret versin. Bizleri az önce zikrettiğim içkinin, kumarın ve örtüsüzlüğün afetlerinden, belasından, musibetinden korusun. Hada Allahu alem ve sallallahu ala nebina muhammede subhanike allahime ve vehemdik eşheru la ilahe len testaferik ve ve etubu ileyk. Hak dua